İdeolojilerin gücünü yitirdiği bir çağda siyasetçiler otoritelerini pekiştirmelerini sağlayacak yeni bir yol buldu. Nurlu ufuklar sunmak yerine bizi tehditlerden korumayı vaat ediyorlar şimdi. Tehlikelerin en büyüğü ise uluslararası terörizm. Ağlarını dünyanın dört bir yanına kadar örmüş, her ülkede eyleme geçmeyi bekleyen hücreleriyle güçlü, karanlık ve bütünlüklü bir örgütlenme. Ama bu imajın önemli bir kısmı hayal mahsulü. Çarpıtmalar ve abartmalarla büyüyor ve sorgulanmaksızın dünyanın dört bir yanında siyasetçiler, güvenlik örgütleri ve medya eliyle yaygınlaştırılıyor. Kabusların Gücü dizisinde bu yanılsamanın niçin ve nasıl yaratıldığını ve kimin işine yaradığını irdeleyeceğiz. Öykünün odağında iki grup var. Amerikan yeni muhafazakarları ve radikal İslamcılar. Her ikisi de liberalizmin daha iyi bir dünya düşünün başarısızlıkları üzerinde yükseldi ve dünyayı değiştirdiler. Gizli ve çok iyi örgütlenmiş bir karanlık gücün dünyayı tehdit ettiği şeklindeki dehşet senaryosunu birlikte yazdılar. Öykümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Yıllardan 1949. Yaz ayları. Mısır hükümeti, orta yaşlı bir milli eğitim müfettişini Amerikan eğitim sistemini incelemesi için Colorado eyaletinde küçük bir kasabaya gönderir. Müfettişin adı Seyit Kutup'tur. Kutub'un o yaz Amerika'da edindiği tecrübelere dayanarak oluşturduğu düşünceler, yıllar sonra 11 Eylül 2001'de uçaklarla Amerikan gücünün sembollerine intihar saldırıları yapan radikal İslamcılara ilham kaynağı olur. Tarihçi John Calvert. This was Truman's America and many Americans today regarded as a golden age of their civilization. But for Kutub... Truman dönemiydi. Birçok Amerikalı o dönemi Amerikan medeniyetinin altın çağı olarak görür. Fakat kutup böyle düşünmedi. Çevresindeki her şeyde çürüme, cehalet, bayağılık gördü. İnsanlar film yıldızları ya da araba markaları üzerine boş boş konuşuyordu. Sonra çim kesme ve ağaç budama gibi faaliyetlere bu kadar uzun zaman ayrılması. Kutup için bütün bunlar Amerikan yaşam tarzının bencil ve maddeci tarafını sergiliyordu. <Gülüyor> Bir akşam bir kilisede düzenlenen danslı bir partiye gider. Daha sonra o gece gördüklerinin düşüncelerini iyice berraklaştırdığını yazar. Yine tarihçi John Calvert. Kutu, rahibin nasıl gramofonda o günlerin en sevilen şarkılarından birini... ...Baby It's Cold Outside" çaldığını... ...sonra romantik bir ortam yaratmak için ışıkları söndürdüğünü anlatır... Ve dans eden çiftleri şöyle tasvir eder. Göğüs göğüse sarılmış, kollar bellere dolanmış, bütün bir salon aşk ve şehvet kokuyor. Kutuba göre bu insanlar kendilerini özgür zannediyordu ama bencil arzularının esiriydiler aslında. Amerikan toplumu insanları hayvani yüdüleriyle hareket eden yapayalnız bireyler haline getiriyor. Bu da bir toplumu bir arada tutan harcı içten içe çürütüyordu. Aynı yıllarda yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kez Chicago'da bireysel özgürlüklerin Amerikan toplumu üzerindeki yıkıcı etkisi üzerine kafa yoran bir başka kişi daha vardı. O sıralarda pek tanınmamış bir felsefeci Leo Strauss. Onun görüşleri de tıpkı kutubunkiler kadar etkili oldu. Bush yönetiminin politikalarına damgasını vuran yeni muhafazakarlar, düşüncelerinin felsefi temellerini Strauss'tan aldılar. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Harvey Mansfield. Hiç kimseye mülakat vermez, siyasi makaleler yazmaz, radyoya, televizyona çıkmazdı. Ama görüşlerini yaygınlaştıran öğrencileri vardı. Batı liberalizminin nihilizme, inançsızlığa yol açtığını düşünüyordu. Liberalizm öyle bir yere evrilmişti ki artık tanınmaz ve savunulamaz bir hale gelmişti. Liberalizmin evrildiği yer insanlığı en güzel hasletlerinden uzaklaştırmış ve birer hayvan haline dönüştürmüştü. Gerçeklerin yerini göreliliğin aldığı ve her şeyin mübah sayıldığı tehlikeli bir hayat içinde memnun mesut yaşayan cüceler olmuştuk. Strauss, Batı liberalizminin bireysel özgürlük kavramının insanları her şeyi sorgulamaya götürdüğünü düşünüyordu. Bütün değerler, bütün ahlaki doğrular sorgulanır olmuştu. Ama bu gidişi durdurmanın yolları var diyordu Strauss. Politikacıların herkesi ikna edebilecek güçlü ve etkileyici inançlar, efsaneler yaratması gerekiyordu. Amerikalılar, iyilerin ve kötülerin tıpkı popüler filmlerde olduğu gibi net bir şekilde saflaştığı ve kötülerin cezalarını bulduğu bir dünyaya ve bu dünyayı kurtarmanın ulus olarak kendi alınlarına yazılmış olduğuna inanmalıydılar. Bu efsanenin doğru olması da şart değildi. Siyasi elitler kendileri inanmasalar bile Amerika'nın gerilemesini engellemek için toplumun bekası için bu tür inançları yaygınlaştırmak zorundaydı. One, two, Bu arada 1950'de Seyit Kutup Mısır'a geri döndü. Kafasında yeni bir toplum düşü vardı. Bu toplum çağdaş bilim ve teknolojinin bütün meyvelerinden yararlanacak ama bireycilik ve yozlaşma İslam'ın siyasallaşması yoluyla kontrol altında tutulacaktı. Ama Kutup, Amerikan kültürünün Mısır'ı hızla etkisi altına almaya ve kitleleri cezbetmeye başladığının da çok iyi farkındaydı. İşte öncü güç teorisi buradan çıktı. İslam siyasi düşünce tarihi uzmanı Dr. Azzam Tamimi. The masses need to be led and it is this vanguard group that will be responsible for the task of leading the people. Kitlelerin liderliğe ihtiyacı vardı. İnsanlığı karanlıktan çıkarma ve İslam'ın ışığına yöneltme görevi öncü güçlere düşüyordu. Kitleler bencil arzularına teslim olabilirdi ama öncüler asla bütün bu yolsuzluk ve çürümenin ortasında tek bir beden halinde tertemiz dikilecekler ve insanlığa gerçeklerin yolunu göstereceklerdi. Kutup Mısır'a döner dönmez, İslam'ın Mısır siyasetinde önemli bir rol oynamasını amaçlayan Müslüman Kardeşler Örgütü'ne katıldı. 1952 yılında Müslüman Kardeşler, Mısır'da İngiliz sömürgeciliğine son darbeyi vuran General Cemal Abdülnasır önderliğindeki devrimi destekledi. Fakat Nasır kısa süre içinde çizgisini ortaya koydu. Yeni Mısır, Batı modelinde layık bir toplum olacaktı. Nasır bununla da kalmayıp Amerika'yla da hemen yakın bir ittifaka girdi. Müslüman kardeşler de Nasır'a karşı örgütlenmeye başladı. Kutup ve örgütün diğer ileri gelen liderleri tutuklandılar. Allah. Daha sonraki yıllarda yapılan bir filmde tasvir edildiği gibi kutup diğer tutuklularla birlikte ağır işkencelerden geçirildi. Bir aşamada vücuduna iç yağı sürülüp üzerine özel eğitilmiş köpekler salındı. Kalp krizi geçirdi. Kutup'un sorgusunu yürütenlerden General Fuat Allam. Kutup kendisini üstün bir insan, önemli bir İslam düşünürü ve güçlü bir karakter olarak görüyordu. Fakat eninde sonunda askeri bir hapishanedeydi tabii. Bize grubuyla ilgili bütün detayları tek tek verdi. Yaptığı planları, verdiği emirleri de anlattı. En tehlikeli planı, bütün bir Nil Vadisi'ni sular altında bırakacak bir sabotajdı. Seyit Kutup ölmedi ama yaşadıkları onu iyice radikalleştirdi. Önceleri liberal düşüncenin sadece bencilliği teşvik ettiğini ve bu yüzden toplumsal değerleri zayıflattığını düşünüyordu. Şimdi ise liberalizmin... Barbarlığın, zulmün ve kötülüğün de kaynağı olduğuna inanmaya başlamıştı. Batıdan bütün dünyaya yayılan bir hastalıktı bu. Adını cahiliye koydu. Siyaset bilimci Roxanne Yüben. Cahiliye çok daha tehlikeli bir hale gelmişti. Çünkü artık yalnızca batılı hükümetlerin yaygınlaştırdığı bir virüs değildi. Bizzat Müslümanlar etkilenmeye başlamıştı. Dolayısıyla İslam'a yönelik tehdit artık sadece dışarıdan değil, aynı zamanda kendi içinden geliyordu. Kısacası İslam dört bir yandan şiddetli bir saldırıyla karşı karşıyaydı. Tabii bu büyük tehdit karşısında İslam'ı savunmak için her türlü yöntem haklı ve meşruydu. Bu, yeryüzünde Allah'ın iradesini yerine getirmenin bir yoluydu aynı zamanda. Kutup, hapishaneden gizlice kaçırdığı kitaplarında öncü bir devrimci gücü ayaklanarak... Cahiliyenin yayılmasına müsaade eden liderleri devirmeye çağırdı. Nasır da sonunda kutubu yok etmeye karar verdi. 1966 yılında vatana ihanet suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarıldı ve aynı yıl idam edildi Kutup. Ancak fikirleri yaşadı. Genç bir Mısırlı öğrenci kutubun idabının hemen ardından gizli bir örgüt oluşturdu. Bu örgütün bir gün kutubun öngördüğü öncü gücü oluşturacağını umuyordu. Bu öğrencinin adı Eymen El Zevahiri'ydi. Daha sonra El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i yaratan adam olarak ün yapan Eymen El Zevahiri'nin ta kendisi. 1960'ların ikinci yarısında Mısır'da bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde de Leo Strauss'un fikirleri filiz verip güçlenmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı ardından Amerika'ya hakim olan liberal siyasi düzen çöküyordu. Oysa Başkan Lyndon Johnson birkaç yıl önce yeni ve daha güzel bir Amerikanın fırsat eşitliğinin refahın önünü açacak reformlar vaat etmiş ve bu ideale büyük toplum adını vermişti. büyük toplum adını vermişti. Fakat Amerika'nın tarihinde gördüğü en büyük toplumsal olaylar patlak vermeye başlarken büyük toplum rüyasına şiddet ve nefretinde gölgesi düştü. O zamana kadar liberal düşünceyi savunmuş olan bir gazeteci olan Irving Kristol kuşkulanmaya başlamıştı. Acaba bu toplumsal parçalanmaya izlenen liberal siyasetlerin kendisi mi yol açıyordu? 1960'larda herhangi bir liberale izleyen 20 yıl içinde çıkarılacak olan yasaları bir bir sayıp Bu yasaların tümünü çıkaracağız Sizce bu durumda suç oranı hukuk dışılık uyuşturucu kullanımı artar mı azalır mı diye sorsaydınız Kesinlikle azalacaktır yanıtını verirdi Ama çok yanılmış olurdu Liberaller bu durumu kabul etmek istemiyor İstedikleri her türlü yasal reformu gerçekleştirdiler ama sonuç hiç de umdukları gibi olmadı. Şimdi de ne yapacaklarını bilemiyorlar. Irving Kristol 1970'lerin başlarında aynı hayal kırıklığını yaşayan bir aydın çevresinin yıldızı oldu. Liberal politikalar niçin başarılı olamadı diye soruyorlardı. Cevabı ise Leo Strauss'un teorilerinde buldular. Straussçular güçleniyordu ve çok sayıda genç öğrenci ve aydın bu gruba katılmak üzere Washington'a gitmeye başladı. Bunlar arasında isimlerini sonradan çok sık duymaya başladığımız Paul Wolfowitz, Francis Fukuyama ve Irving Kristol'un oğlu William Kristol da vardı. <Gülüyor> Grup yeni muhafazakarlar olarak tanınmaya başladı. İdealistiler...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 Bizimizin bundan sonraki bölümünde 70'li ve 80'li yıllara bakacak ve İslami radikalizm içinde Seyit Kutub'un ve Amerikan dış politikasında yeni muhafazakarlığın yükselişini izlemeye devam edeceğiz.